Türk İşi Kovboylar Türk Sineması ve Yeşilçam'da Western <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bendeniz Utku Leğer ve yeni bir Türk İşi Cowboylar radyo programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine konuğum Gökay Gelgeç. Gökay Gelgeç kafa patlattığımız başka bir konuya değineceğiz bu programda. O da Anadolu Westernler. Yeniden hoş geldin tekrar, hoş geldin Gökay. Merhaba Anadolu Utku, hoş buldum. Evet Gökay'la yine telefon bağlantısındayız. Macaristan'a ve Budapest'e'ye selamlarımızı yolluyoruz efendim buradan. Teşekkür ederim. Türkiye'ye selamlar. Bu programda aslında ele alacağımız konu yani Anadolu Westernler, benim Türk işi Cowboylar adı altında ele almak istediğim konunun birazcık aslında farklı bir noktasına da değiniyor. Çünkü sadece Cowboy filmleri olarak ele aldığımız zaman pek çok araştırmacı bu konuyu Konu dışı bırakmayı tercih ediyor aslında. Yani bunlar Türkçü şu kovboy filmler değil diyor. Ama bizim seninle e, bu konuyu ele alırken kesinlikle içine eklemek istediğimiz bir noktaydı sanırım değil mi bu Anadolu Westernler. Evet. Ve, e, ve Anadolu Vestenler üzerine de senin epey e, hamarat olduğunda bir dönem var aslında. Yani yazı konusunda, yazı açısından baktığımızda. Haklısın çünkü yazıya geçirilmesi, incelenmesi ve daha çok izlenmesi gerekiyor bu filmlerin. O yüzden de mutlaka araştırılmaya değer. Daha önce seninle yaptığımız programda işte Erişte Vesten mi, Lamacun Vesten mi, e, Kebap Vesten mi yoksa Türk İşi Vesten mi böyle bir hani, tanımlama üzerine uzun uzun sohbet etmiştik. E, anketimizde devam ediyor. E, bugünkü programda da birazcık seninle Anadolu Vesten nedir? O konuya biraz e, girelim. Onun çok geniş bir alanı var aslında. Ee, orada biraz dolaşalım istiyorum ben. Şimdi e, özellikle sormak istiyorum, bu Anadolu Western nedir? Anadolu Western, Western'in bir tür olarak e, kabul edilen değerlerini e, lokal bir şekilde, ulusal bir şekilde ülkelere uyarlanması. Bizdeki bunun karşılığı da Anadolu Western. E, bunun diğer karşılıkları, dünya sinemasındaki karşılığı Akira Kurosawa'nın Özellikle imparatorluk dönemi Japonya'sı üzerine çektiği filmler. Yani bunlar Doğu Vestal'ın yapmış olduğu filmler. E, Vestal'ın elbette ki bir tarihçesi var. Her şey e, sermayenin gelişiyle ortaya çıkıyor. Ortaya gelen bir sermaye, oluşan bir kapital bir düzen var. Ve bu düzene karşı ayak uyduramayan kanunsuzlar var. Yani temel konsept bu. Bu Amerika için geçen konsept. Ve 19. yüzyıl. Aynı şekilde 19. yüzyıl konseptini dünyanın çeşitli bölgelerine yaydığımız zaman mesela o dönemin Çarlık Rusya'sında da bir nevi bir western ortamı var. Ki bununla ilgili de filmler yapılmaya başlandığı dünyada. Akira Kurosawa'nın Japonya üzerine yaptıkları var. Bizde e, Anadolu westerni, öncelikle Kafkasya'da geçen Hacı Murat gibi şeyler, bunlar bir Kafkasya westerni, hemen ardından da Anadolu. Yani Cumhuriyet sonrası Anadolu'nun durumu. Normal Western'in tarihiyle bunu karşılaştırırsak Japonların e, örneğini özellikle vermiş olmamın sebebi bu. Bizdeki feodal düzen. Çünkü bizdeki Anadolu Western'in ana teması feodal sistem içerisinde ağa olan ve ağanın ezdiği kişi. Bu tema üzerine kurulmuş bir yapı var. Bu da e, daha çok hani Doğu'daki örnekleriyle örtüşüyor. Amerikan Western'in ...beslendiği kaynaklarından bir bölümünün geliştirilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu da bizim kendi yerel Anadolu westernimiz oluyor. Sadece bu değil aslında bir de o filmlere baktığımız zaman... ...yer olarak da birazdan hani Teksas'ı da tabii andırıyor aslında. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki çekilen filmler. Harika bir konu evet... Buna katılıyorum. Ee, doğal güzellikler açısından kendine has. Mesela e, Ürgüt bölgesi elbette ki var. Bu Urfa'daki e, yabancıların arı kovanı olarak e, söylediği bu toprak evlerin olduğu kısımlar var. Yani tamamen Anadolu'ya has. Özel bir takım e, manzaralar var bu filmlerde. Doğru, hakikaten. Yani zamandan e, özgürleştirdiğimiz zaman aslında... İşte Grand Canyon'daki e, toprak, yani daha doğrusu bölgenin yapısıyla birlikte, toprak yapısıyla birlikte yani bizim Anadolu'daki toprak yapısıyla çok benzeştiği noktalar da var. Yani bu da aslında sadece görsel olarak da bir böyle eşleştirmeyi de yaratabilir. Bizim tabii ele aldığımız nokta o değil ama böyle bir durum da var. onu da altını çizmek gerekli bence. Kendine has olarak evet. Evet mesela bu konuda e, koyabiliriz. Mesela Meksika ile Amerika arasında sınırı çizen bu Rio Grande. Evet. Bu nehrinde karşılığı bizde Fırat olarak geçiyor ve Fırat da mesela çok önemli bir bölge. Ama bu destanları için de önemli bir bölge. E, dediğin gibi tabii Feodalite e, burada daha önemli. Yani Feodal yapı daha önemli. Filmlerde özellikle işlenmiş. Öbür tarafta ise da, tabii daha başka bir hikaye var. Ancak hep e, sonuçta bir zorba var. Zorba figürü var orada. Kesinlikle doğru e, ve zaten bu tüm sinema tarihinde de e, esinlenilen temel e, konulardan birisi. Yani bir zalim bir karakter, onun insanlar üzerinde e, uyguladığı bir nevi yani terör ve buna karşı kalkları. Evet. E, o zaman e, dinleyicilerimiz için birazcık daha, e, daha anlaşılır olması için e, hani bu Anadolu western Nedir? Soru işareti hala kafasında bulunan için aslında en net cevap hangi filmleri bunu örnek gösterdiğimiz aslında. Biraz filmler üzerinden gidersek de iyi olacak gibi geliyor bana. Mesela senin ilk vereceğin örnek ne olabilir? Hangi film olabilir? Benim bu konuda vereceğim ilk örnek e, Yılmaz Güney sinemasından olacaktır. E, Aç Kurtlar ve Acı Filmleri Anadolu Western'in en güzel örnekleri bence. Aç kurtlar dediğimiz zaman sadece filmin kendi yapısı değil, müzikleri de aslında Vesterno <gülüyor> e göz kırpığı gibi aslında değil mi? Doğrudur. Çünkü o dönem stoktan bir müzik kullanma ekolü olduğu için hem film için bestelenmiş bir açılış müziği var. Normal bir sal müziğimiz var. Daha doğrusu bağlama müziği var. Bir de filmdeki sahneleri destekleyen, tabii ki Ennio Morricone stoğundan kullanılmış bir takım ek parçalar var. Sanırım bu Yılmaz Güney'in de kendi içindeki bir spagetti sevgisinin de dışı vurumu olarak ortaya çıkmış olabilir mi diye düşündüm bazen. Kesinlikle dönemini çok güzel takip eden bir sanatçı fakat diğer emsallerine göre birebir bir alıntı yapmıyor. Orada bir sadece bir mesaj geçiyor. Yani sinemayla ilgilenen birisi bunu anlıyor. Biraz önce Acı filminden de örnek vermiştim. Mesela Acı filminde de samuraylara bir gönderme vardır orada. Yani Kurosawa'ya göz kırpar. O yüzden Yılmaz Güney sineması biraz kendine hastır. Çetin veya Yılmaz Atadeniz biraz daha hani bir şey de başarılı olmuş. Biz bunu Anadolu'da da kendi usulümüzle çekebiliriz ile hareket etmiştir. O yüzden o filmlere baktığımızda ha, bu Sergio Leone gibi deriz. Ama Yılmaz Güney'de o durum biraz farklı. O izlediğini, esinlendiğini çok hoş bir kartpostal dostal gibi minik minik dip mesajlar geçerek vermeyi tercih etmiş. Böylece zaten aslında Furya sineması içerisinde çok fazla yer almamış ortaya koyduğu yapıtlar bence. Doğrudur. Ee, Anadolu Vestan için doğru. Biraz daha erken dönem için özellikle yılların ilk yarısı için hani onunla en çok film çeken yönetmen Yılmaz Atat demişken o dönemki Furya neyse onu bayağı bir izlemişler. Evet, evet, ne o... zamanki kendi filmlerini e, yapmaya başlıyor orada daha farklı bir yol çiziyor. Evet ben hemfikirim. Bunun dışında bir de senin özellikle ele aldığın e, oyunculardan bir tanesi de İrfan soydu sanırım bu Anadolu Vesten'de. Aklısın İrfan Atasoy'du. İrfan Atasoy son derece kendi şahsına münhasır bir karakter. Özel bir karakter Yeşilçam sineması içerisinde. Yani bugün B sınıfı film deniyor. Bence B sınıfı filmlerin birinci yıldızı. Çünkü gerçekten kendine has özel bir şeyleri yapabilecek bir gücü var. Ve sinema üzerine de çok güzel emekler harcamış. Hem yapımcı olarak hem yönetmen hem oyuncu olarak... Kaliteli bir şeyleri yapmaya çalışmış bir insan. Ee, onun başrol oynadığı İblis e, filmi mesela. İblis mükemmel bir Anadolu Western örneği. Daha sonra benzerleri de çekildi o hikayenin. Ee, ama o tema üzerine çekilmiş en başarılı filmin İblis olduğunu düşünüyorum. Peki sence Yılmaz Güney ile İrfan Atasoy arasında bir fark var mı? Mesela bu Anadolu Western dediğimiz zaman konu. Bence büyük bir fark var ee, çünkü Yılmaz Güney e, biraz daha e, destansı bir şekilde izleyicinin karşısına çıkıyor. O hani tepelerde bir yerde gibi, bir dağın bir zirvesi gibi. İrfan Atosoy biraz daha bizim hani yan komşumuz kadar yakın bir karakter gibi. Benim hani gördüğüm farklılık bu. Ee, İrfan Atölye'de hani çekilmiş, hazırlanmış bir film var, tüketilmeye hazır bir hani ürün gibi gelmiş. Dümaz Güney'inkisi son derece pahalı bir restoranda seçilmiş. Özel böyle bir tadılması gereken, tadı çıkarılığa çıkarıla yenmesi gereken bir yemek gibi. Bir de bir başka film daha ilgimi çekmişti benim. Susuz Yaz filmi. Asıl yani gerçek Metin Erksan'ın Susuz Yazında da tabii paralellikler var filmde ama İrfan Atasoy'un Susuz Yazında da böyle bir Anadolu western durumu var bence. Haklısın var. Fakat orada bir Türkiye edebiyatı da var. Yani tabii ki bunun birbirinden ayıramayız. Zannediyorum ki önceki programımızda bunu görüşmüştük. Biz yedi tane sanatı birbirinden ayıramayız. Bunların hepsi birbiri iç içe, özellikle sinemada Susuz Yaz zaten bizim hani bir eserimiz. Bu edebiyle bir eser yani aynı zamanda Susuz Yaz da onu buluştan kadar hani sınırsız bir şekilde mesajı verilmektar ziyade o konunun edebi olarak e, sahip olduğu değer üzerine şekillenmiş bir hikaye var. Gördüğümüz buradaki hani o düzen yaşananlar evet Anadolu Vestan'la uyumlu. Ama tamamen bir hani Anadolu Vestan'la bir mihenk taşı olarak düşünürsek e, bence süslüze tam olarak geçerli bir örnek olmayacaktır. Çünkü benim bu konuda çekindiğim bir nokta daha var. Hani biz bir şeyi aslında şu anda kategorize etmeye de çalışıyor durumumuz var. Yani çok sevmesek de bu tip durumlarda bazen gereksinimimiz, gereklilik ortaya çıkıyor. Ve Anadolu Westen dediğimiz zaman ve seninle konuştuğumuz zaman yani bu nokta üzerine konuştuğumuz zaman her aya karşı çıkmış olan bunların işlendiği film Anadolu Vesten oluyor anlamına gelmesin. Çünkü e, bazı her şeyin birbirine geçtiği filmler de var. Bunları söylerken ben de bazen hatalar yapıyorum. Hani o da bir Anadolu Westland'ir diyebiliyorum. Ancak e, yani burada bir ince çizgi var gibi. E, bilmiyorum katılıyor Tabii musun? Ki. Çünkü bu, bu aslında Doğru. seninle bu çizgiyi, konuşmak istemi buydu. E, sağlayan kısım şu. Bu çizgiyi sağlayan filmdeki avantürün orada Çünkü yani Westland demek hareket demek. Sen Tekin Park'tan bahsettiğimiz zaman e, onun sadece hani diğerlerine oranla çok fazla aksiyonunun olmadığı, neredeyse adamın ölmediği bir western'i var ve düşere batmış bir film. O kendisi de hani bunu söyle. İlk defa insan ölmeyen bir film çektim, bu da ilgi görmedi. E, çünkü hani western olarak beklendiği için, western'in yönetmeni olduğu için, insan ölmeyen içindedir, hani adrenalin olmayan bir şeyi western olarak da kabul edemiyor izleyici. O yüzden Anadolu West End'de de ne kadar azsa, ne kadar çok melodrama hikaye kaydıysa bence o Anadolu Vesten kategorisinden o, o derecede uzaklaşıyor. Evet. Bir de e, ilginçtir, seninle tabii programdan önce görüşüyorduk. E, bir de böyle türkücü filmleri var o dönemde. İşte bunlardan bir tanesi Emrah'ı, Yıldıray açınların filmi Arzoka ile birlikte paylaştı. Onda da aslında çok ilginç bir, öyle bir spagetti, vestenvari bir yapı var filmde ama bir hibrit diyebiliriz ona da belki. Kesinlikle her iki şey birbirine katıyor. Hatta ve hatta neredeyse hani Osmanlı devrine bile giriyor. Genel hibrit olarak mesela Kafkasya'dan bahsediyordum. Evet. Yani Hacı Murat'ta da bu olay var. Cüneyt Erkın, Hacı Murat'ta da bir Kafkasya westerni var. Ee, bu tip hibrit ilginç örnekler de var. Ben mesela ayrı bir örnekle geleyim. Madem bu konuyu açtık. Evet. Bu İbrahim Tatlıses'in e, Toprağın Oğlu Sabaha da bence Anadolu Vestal'ına yakın bir hibrit bir örnek. E, bence o dönem e, Yılmaz, Yılmaz Güney'den de etkilenmiştir diye düşünüyorum. Kesinlikle onun sinemadaki izlediği yol tamamen yani bir Yılmaz Güney komşetti üzerinde e, ilerliyor. Fakat hani gelişmiş bir, kendine has bir yoldan bahsedemeyiz. Biraz daha hani neredeyse takipte varabilecek şekilde ürünler var. Peki biraz konuyu toparlayacak olursak. Ee, Anadolu Western e, konseptini sence e, başlama, yani birisi bu filmleri izlemek istiyorum ve ben bunları başlamak istiyorum derse, sence ilk hangi filme başlamalı? Aç Kurtları izlemeli. Yani İlmaz senin Güneyim. yaptığın konuşma sırasına göre mi? Ee, hemen hemen bu örnekler yeterli olacaktır başlangıç için. Ee, Aç Kurtlar, Yılmaz Güney, e, İrfan Atosoy'un İblisi, Yine Yılmaz Güney'in Acı ve Tamer Yiğit'in başrolünü oynadığı Kızgın Toprak. Bence Anadolu Vestihane giriş için çok önemli filmler. Ee, peki Toparlıca Klasak sence kaç film var? Yani böyle bir sayım yaptın mı? Kafanda böyle toparladın mı? Tabii bütün filmleri izlemiş olmamıza mümkün nahtı yok ancak hani üç aşağı beş yukarı. Şimdi çok güzel bir konuya değindim. Benim yazılı bir film arşivim yok. Kaç tane vardır şeklinde. Çünkü hem B sinemayı ele almalıyız bu konuda hem de A sınıfı örneklerini. A sınıfı örneklerinden gidersek aşağı yukarı önemli isimleri sayıyoruz ve sinematikte de bunları yazdık. Ancak B örneklerini de buna katmaya kalkarsak Bence belki 100 civarında bir filme de ulaşılabilir. 50 ile 100 arasında da kalabilir. Tabii bunların arasında hani sadece çıtır çelet şeklinde atıştırmalık filmler de var. İlk, yani bu yani, canrın, bu tarzın en güzel örneklerini bir araya toplarsak bence 20'yi geçmez. En önemli filmleri. Hı, Onları koyarız. onlardan ardından da geriye kalan çerezlik filmler olabilir diyorum. Çünkü e, Türk İşi Kovboylar konusunda ben 65 ile 75 arasında bir e, liste ortaya çıkarttım. E, bu konuda Anadolu Westernleri de yanına koyduğumuz zaman yine oradan bir 35-40 filmle birlikte şekillendirmiştim. Yani e, zorlasak 150 film kadar böyle bir film aslında ele alıyoruz. Ancak tabi e, programda daha sonra önümüzdeki programlarda Anadolu Western'i bir yan e, ürün olarak da ele alacağız ama... Ee, dedin ki ben de senin hem fikrim yani bir 20 ile 30 arasında film var olarak el alırsak daha net olacak gibi gözüküyor Doğrudur haklısın çünkü Türkiye'de çekilmiş Vestern'leri çok daha rahat bir şekilde ayırabiliriz tanımlayabiliriz evet bu Vestern yani Çeko, Zagor, Kinova bunların Vestern olduğunu biliyoruz isminden dahi biliyoruz ee, de... analoğu Vestern konusu için birazcık daha detaylı araştırma yapmak gerekebilir. Şu aşamada 20-30 arasında değerli kısırsak, bence uygundur. Çünkü sonuç olarak e, West End filmler bir de tarihi filmler aslında. Kesinlikle. Her ne kadar Anadolu ile ilgili bir tarih e, saptaması yapmasa ya da e, filmler kendi içlerinde e, tarihe tanıklık yapmıyor olsalar da e, bu filmlerin hepsi bir, tarihi bir dönemi de aslında anlatan filmler ama Anadolu West durum öyle değil. Kesinlikle öyle. E, usul açısından da bakarsak mesela e, özellikle bu Cüneyt Arkın, Battalgazi ve Malkoçoğlu serilerinde çekildiği dönem itibariyle spagettiye göz kırpan bir takım temalarda var. O kendi tarihi içerisinde değerlendirilirse ama bunlar ekstrem örnekler. Yani Anadolu destanlı değil onlar veya direkt destanlı değil temaları kullanmışlar. E, Anadolu destan kısmı ayrı bir kısım. O biraz daha kolay tanımlanabilir bir şekilde. Evet, dediğim gibi bu konu da çok aslında ilginç bir konu. Belki çok fazla kişinin de ele almadığı bir konuydu. Ancak bu işte Türk işi, kovboylar konusunda çıktığımız yolculukta ben bir kenarda devamlı Anadolu Western End konusunun da bulunmasını istiyorum. Tabi bu konudaki en büyük danışacağımız kaynak da sensin. Bu konu üzerinde uzun yıllardan beri kafa patlatıyorsun ve yazıyorsun. Ben daha fazla konuyu da alacağını tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda. Teşekkür ediyorum, memnuniyetle. Tabii bir programımızın daha sonuna geldik. Anadolu Vestenleri ele aldığımız programımızın sonuna geldik. Burada programın sonunda bu sefer seçtiğim bir şarkıya yer vermek istiyorum ben. Bu sefer biraz daha bize özgü Anadolu'yu anlatan bir şarkı düşünüyorum. Yılmaz Güney'in Acı filminin açılış müziğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, bir, hani biraz şarkı, Çünkü programı şimdi kapatacağız. İstersen şarkı hakkında birazcık e, bilgi verelim. E, şarkı tamamen kendini anlatan bir parça, bir saz, e, özür diliyorum, bir bağlama eseri. O bağlama zaten tüm Anadolu'yu ve filmin hikayesini anlatıyor. Yani bunu biraz sürpriz yapalım. Dinleyenlerin tasvirine bırakalım. E, o zaman çok teşekkür ederim. E, yine önümüzdeki programlarda yine seninle birlikte... E, Farklı konulara değineceğimize eminim ben. E, Gökay Gelgeç'le e, telefondan Macaristan'a Budapeşte'ye bağlantımız burada sona eriyor. E, önümüzde 15 gün sonra yayınlanacak e, Türk İşi Kovboylar filminde tekrar görüşmek üzere. Acı filminin e, başında yer alan e, şarkıyla e, Türk İşi sonlandırıyoruz. E, görüşmek üzere. Türk İşi Kovboylar Türk Sineması ve Yeşilçam'da Western <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer